rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ümmü Kulsum radiyallahu anha Ümmü Külsüm, bint Muhammed radıyallahu anha, Zeynep ve Rukiye'den sonra Allah Resulü'nün üçüncü kızı Mekke'de dünyaya geldi. Müşriklerin zulmü karşısında bir geri adım dahi atmayan hayat arkadaşı, üstümü örtün denildiğinde şefkat örtüsüyle eşinin üstünü örten vefalı bir eş, Hazreti Hatice annemizin emanetiydi. Ümmü Külsüm radiyallahu anha. Ümmü Külsüm, Allah Resulü'nün Medine hicretinin ardından aynı yıl içerisinde Hazreti Ali ile annesi Fatıma binti Esed Sevde, Fatıma, Esma ve Ayşe ile birlikte Medine'ye hicret etti. Ümmü Külsüm nübüvvetten önce Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, ablası Rukiye de Uteybe'nin ağabeyi Utbe ile nikahlıydı. Fakat Tebbet suresinin Ebu Leheb'in elleri kurusun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 Hazreti Osman radiyallahu anh'ın eşinin vefatına ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle akrabalık bağının kesilmesine çok üzülmüştü. Resul-i Ekrem hicretin üçüncü yılında Ümmü Külsüm'ü onunla evlendirdi ve bu evliliği aldığı vahiy üzerine gerçekleştirdiğini belirtti. Ümmü Külsüm hicretin dokuzuncu yılı Şaban ayında vefat etti. Onun vefatı bir cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defniyle ilgili birçok sünnetin nakline vesile oldu. Ümmü külsümün yıkanması esnasında Resulullah'ın halası Safiye bint Abdülmuttalip, Esma binti Umeys, Ümmü Atiye, Leyla binti Kanif Es-Sakafiye ve Ensardan bazı kadınlar bulundu. Allah Resulü kadınlara cenazeyi nasıl yıkayacaklarını tarif etmiş, kendisi dışarıda bekleyerek kefenlik kumaşları vermiş, İzharının ona iç gömleği yapılmasını söyledi. Defin sırasında Allah Resulü kabrin bir tarafına oturarak ''Bu gece hanımıyla birlikte olanlar kabre inmesin.'' buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Külsüm'ü Hz. Ali, Fazıl bin Abbas ve Üsame bin Zeyd kabre indirmiş. Ebu Talha el enşari kendisinin de bu şartı taşıdığını söyleyince Resul-i Ekrem onun da kabre inmesine izin verdi kabirin kapatılması sırasında kerpiçlerin düzgün konulmasını emretmiş, bunun ölüye bir faydası yoksa da yaşayanlar açısından daha uygun düşeceğini söyledi. Ümmü Külsüm, Cennet-ül defnedildikten sonra Allah Resulü, insanın topraktan yaratıldığını, oraya döneceğini ve oradan çıkarılacağını ifade eden bir konuşma yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rukiye'nin vefatında olduğu gibi, Ümmü Külsüm'ün vefatında da üzülen Hazreti Osman radiyallahu anhı, sihriyetin ölümle değil, boşanmayla ortadan kalktığını söyleyerek teselli etti. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte ilk Müslümanlar arasında yer alan Ümmü Külsüm, Mekke'de ve Medine'de, sade bir hayat yaşamıştı. Gasli, kefenlenmesi ve defniyle ilgili hadisler dışında onun ipek çizgili kumaştan yapılmış bir elbise giydiğine dair rivayet kadınların ipek giyebileceği konusunda delil kabul edilmiştir.